Merhabalar iyi haftalar yine pazartesi yine söz küçüğün ee, bugün maalesef yine mikrofon başında bir yetişkinin sesini duyacaksınız ben Melda ee, program aslında deniz yapacaktı ama kendisi yoğun sınav temposu nedeniyle derslerinden çıkıp e, radyoya yetişemedi e, ve yayını e, bugün ben yapacağım. Konumuz 1. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi Programımızın ilk bölümünde Profesör Doktor Tolga Dağlı ile konuşacağız Kongre başkanlarından İkinci bölümünde de İrem Akduman ile konuşacağız Kongrenin Gençlik Forumu ile ilgili gençlerin Çocuk Koruma Kongresi'ndeki düşüncelerini İrem Akduman bize aktaracak Aslında Deniz olsaydı kendisi de Gençlik Forumu'na katıldı ve söz küçüğünü orada anlattı Çok daha anlamlı olacaktı ama mikrofon başında ben varım umarım keyifli bir program olur hocam merhaba hoş geldiniz ya, merhaba hoş bulduk nasılsınız iyiyim teşekkür ederim yoğun bir kongre sonrası e, iyi bir kongre geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum açıkçası e, öncelikle ellerinize sağlık diyelim e, çünkü uzun ne kadar uzun zaman bir hani çalışmanın eseri olduğunu hepimiz biliyoruz yakından takip ettiğimiz için e, önce bir sizi tanıyalım. Ardından e, bu kongrenin de düzenleme komitesinde yer alan Çok Med'i biraz tanıyalım. E, ve kongre üzerine konuşalım. E, ben Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. E, asıl e, alanım çocuk cevayesi ve çocuk biyolojisi. Ama yaklaşık 14 senedir e, çocuk koruma alanında özellikle çocuk istismar ve başarın alanında çalışıyorum. Bu e, aynı zamanda üniversitelerde çocuk koruma uygulama ve araştırma merkezlerinin yapılanması ve onların eşgüdümü için çalışıyorum. Dolayısıyla üniversitemizde yani Marmara Üniversitemizde de bir çocuk koruma uygulama araştırma merkezi var. E, onun e, ödülünü yapıyorum. E, bir e, tüzüğü olan, yasal yükten kurulan ve resmi gazetede çıkan e, bir e, tüzel kişilik bir yapılanma bütün üniversitenin e, gücünü içinde toplayıp, e, bu ne demek? Bütün fakültelerin, enstitülerin e, içinde olabileceği ve e, sadece çocuk koruma alanında çalışan araştırma uygulama merkezi. Aynı zamanda hı hı. çok net dediğimiz e, çocuk koruma merkezlerinin destekleme derneği diye bir sivil toplum kuruluşumuz var. Onda başkanlığını yapıyorum. Ee, aslında farklı çocuk koruma merkezleri de kongrede vardı yanlış e, görmediysen ve aslında çocuk, üniversitelerdeki çocuk koruma merkezleri üzerine de bir oturum vardı zaten kongrede bunun öneminin altını çizen. Evet çok önemli çocuk koruma merkezi değil mi? Tabii çok genel bir anlam hı hı. Ee, biz üniversitede hem e, bir eğitim araştırma hem aynı zamanda tedavi önüne rehabilitasyon hizmetleri yapabiliyoruz. Daha geniş anlamda bakıyoruz. Herhangi bir üniversitede kurulmasını istiyoruz. Ama özellikle üniversitede bir tıp fakültesi varsa o zaman hastane temelli birimler kuruyoruz. Ve bütüncül yaklaşımla çocuğun örtelenmesini, ikinci, üçücü örtelenmesini Ölselen. engelleyecek şekilde e, başvuran, korona ihtiyacı olan, istismar veya ihmal olabilir. Bütün çocuklara yardım etmeye çalışıyoruz. Hocam, Genel Kongre'nin programına bakınca aslında sizinle bu bütüncül yaklaşım konusunda konuştuk. Çok farklı alanlardan ve aslında çok farklı başlıklarda bildiriler göze çarpıyor. Hepsi tabii ki çocukla ilişkili. Ama işte medyada, medya ve çocuk ilişkisine ele alan oturumlar da vardı. İşte çocuk odaklı habercilik oturumunda. Türkiye'de çocuğa yönelik algıları ele alan oturumlar da vardı. Türkiye'de çocuk korunmasında... Çocukların korunmasında STK'ların rolünü irdeleyen yuvarlak masa toplantıları da oldu. Ee, neden çocuk koruma konusunda aslında bu kadar bütüncül bir yaklaşma ihtiyacımız var? Ee, bir de hani hazır sizi programımızda konuk etmişken e, bir yandan da bunu konuşmak çok anlamlı diye düşünüyorum. Hatta bunun öncesinde e, çocuk koruma derken aslında neyi kastediyoruz çocuk hakları perspektifinde? Evet, çocuk koruma da kendi kere çocuk haklarını korumamız e, en başta düşündüğümüz yani genel anlamda. Aslında ne istiyoruz dersek çocuk olurken bütün çocukların güzel ve barışçıl bir dünyada geçimlerini en nitelikli bir şekilde sağlanmasını istiyoruz. Yani e, bu tabii herkese ilgilendiren. Tabii kongrede çok konumuz vardı ama çocuk koruma alanında e, sadece ilgili bölümler ilgili uzmanlık e, dalları veya ilgili e, bakanlıklar değil hepimizi ilgilendiren bir konu. Çünkü koruma derken Çocuğun bakımından bahsediyoruz. İyi bir bakım veremiyorsak, ihmal ediyorsak, örseleniyorsa iyi bir sağlık bakımı sağlayamıyorsak, eğitimini e, istediğimiz gibi oluşturamıyorsak, ihmal oluyorsak, gereksizliksel veya ruhsal, e, normal bir iletişimi sağlayamıyorsak, e, arkadaşları yoksa, oyun oynayamıyorsa, tüm bunların hepsini biz e, koruma olarak görüyoruz. Dolayısıyla herkesi ilgilendiren bir konu Dolayısıyla bu 1. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi derken herkesin oraya gelmesini istedik. Aslında bu alanda çok çalışan hem sivil toplum hem bakanlıklar, ilgili müdürlükler, çok kişiler var. Ama baktığınız zaman buraya düşünürler de geliyor, sosyologlar da geliyor, psikologlar da geliyor, hekimler de geliyor. İlgiden herkese açıyor yani çocuğu koruyan, yazarlar da geliyor. Dolayısıyla çok geniş ve... Çok kongreler, toplantılar yapılıyor ama tümünü böyle toplayacak çocuk diyeceğimiz ve çocuk koruma diyeceğimiz hiçbir kongre yoktu. Hı hı. Ve ilk defa böyle bir şey yaptık. Çok ilgi oldu. Ondan da çok mutlu olduk da olsun. Aslında çocuk hakları alanında çalışan ve hani çocukla ilgili çocukların hakların hayata geçmesi için gerçekten pek çok tarafı bir araya getiren bir kongreydi. Ben de çok kısacık bir bölümüne katılma fırsatı buldum. Bu arada dinleyicilerimiz için şunu da söylemekte fayda var. Kongre 23-25 Ekim yani geçtiğimiz Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri İstanbul'da gerçekleşti. Bir yandan da çocukkoruma 2014.org adresinden aslında programa ve Genel bildirilere de bakmak mümkün olur. Bu kısa e, bilgi notunu da aslında paylaşmak istedim. Peki e, neden bu kadar çok taraf vardı kongrede? Sorumu şimdi ikinci bölümüne geçeyim. Ve hani e, bir şekilde birbiriyle ilişkisi kurulabildi mi? Bu kadar farklı alanlardaki uzmanların e, yaptığı işlerin. Bilmiyorum kongrede bunun için bir e, alan oluşabildi mi? E, bence oluşabildi. E, biraz daha... E... Bir hem arkadaşımızla da görüşeceksiniz. Hı hı. Yani gençlik dahil, önceki kurslar dahil. Herkes bunun bir, e, bir elektrik olduğunu, herkesin e, bir fotoya koyacağı bir şey olduğunu ve onun e, en iyi şekilde harmanlanması gerektiğini bence sağladık diye düşünüyorum. E, tabii e, çok az konularla gitmek çok zor. Yani biz ancak bu kadarını yaptık ki ama 14 panelimiz vardı. 4 hmm. konferansımız vardı. 2 yuvarlatması toplantımız vardı. Bir ölçüde sağladığımızı düşünüyorum. Çünkü oraya gelenler e, bu alana gönül vermiş kişiler. Bir şeyler yapmak istiyorlar, geliştirmek istiyorlar. Her yaştan kişi var. Yani gençlerden başlayarak diyelim. E, kongrede e, daha küçük çocuklar için bir faaliyetimiz yoktu. E, çok heyecanlılardı. Evet kongreye baktığımız zaman bunun arkasında e, bir maddi güç de yok. E, ben İMEG usulüyle yapıldı diyorum. Hı hı. Herkes ne yapabiliyorsa e, oraya getirdi. Ve e, biz birbirimizi daha iyi tanıdık. E, neler yaptığımızı daha iyi öğrendik. Ve e, her kongrenin içerisindeki paneller dışında da e, iletişimlerimizle birçok projeler kendinden doğmaya başladı. Ee, bir de uluslararası boyutu var. Ee, uluslararası çok tanıtım yapıldı. Açıkçası hani çocuk koruma deyince daha önce yapılmamış bir kongre olduğundan hı hı. kaç kişi katılır, kaç kişi gelir. Onda e, birazcık e, heyecanımız vardı, birazcık da vardı ama şu anda ben bakıyorum bugün itibariyle biraz önce söylediğimiz kongre web sitesine 13 bin kişi, e, aydı kişi gelmiş durumda. Bu büyük bir potansiyel olduğunu ülkemizde e, bu iş çok farkında olduğumuz hepimizin ama daha iyi organize olup daha iyi bir sistemler kurup e, çocuğun korunmasına daha çok yol almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Aslında şöyle bu kongre sadece işte akademisyenleri alanda çalışan uzmanları değil. Özellikle hani dinleyicilerimiz için de söylüyorum. Aslında hepimizi ilgilendiren bir konu. Çünkü hani, e, alandaki uzmanlıklarımızın yaptığımız işlerin yanı sıra zaten e, toplumun bir e, yurttaşı olarak, toplumdaki bir birey olarak e, çocuk haklarının hayata geçmesinde her birimizin ayrı ayrı sorumluluğu var. E, bir yandan da belki hani kongrede bu gözle bakmak da çok anlamlı. Çünkü hani... Ee, aslında hani günlük hayatımızda kaçırdığımız pek çok noktayı belki başlıkları görünce bile e, çocukların haklarının ne kadar geniş bir alanda ve e, bir yandan da maalesef ne kadar geniş bir alanda ihlal edildiğinde e, fark etmek mümkün oluyor. Doğalık. Çok haklısınız. Ama ben e, bir ölçüde e, bu dileklerinizi yakalayıp e, kişilerin girmesini sağladık diye düşünüyorum. En azından bir e, web sitesinden baktılar ne oluyor? Konuda da baktılar. Neler tartışılıyor diye. Ee, ne bileyim işte herkesin bildiği çocuk gelinlerden tutun. Türkiye'deki çocuk ölümlerini e, oradan yasalar yasaların e, kullanılması. Acaba çocuk koruma kanunu gerçekten çocuklara konuşacak bir kanunu mu? Hem sahada hem uzmanda hem kişilerde insanların anlayışında bakışlarında e, sadece çocuk değil çocukla beraber kadınların da e, konulara tartışılmış oldu değil mi yani kadınların e, yaşadığı şiddet ve aydıncılığın temelinde de e, buçuk toplumsal sorunlar var e, mesela evlilikleri düşünsek e, rıza dışı evlilikler var e, e, istenmeyen veya küçük yaşta olanlar yani herkes ilgilendiriyor aslında e, hepimiz bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyoruz biz ümitliyiz yani ben mesela bu konuda bu kadar kişinin gelip e, Evinde ne varsa, ne araştırması varsa, düşünceleri neyse, projelerin yatırılması çok kongrenin başarısını etkiledi diye düşünüyorum. Bir kez daha size çok teşekkür ediyoruz. Hem böyle bir kongreni organize ettiğiniz için hem programımıza konuk olarak katıldınız ve bütün bu deneyimi bize aktardığınız için. Programımızın diğer bölümünde İrem Akduman'la görüşeceğiz. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa birazdan İreme bağlanıyor olacağız. Var mı hocam eklemek evet. istediğiniz bir şey? Ee, şöyle demek isterim. Lütfen buyurun. Ee, yani bu konuda e, bir kez daha teşekkür ediyorum. Yani bunu e, bir program halinde herkese tekrar duyurduğunuz için. E, umarım gelecek senelerde de bunları devam ettirmeye çalışacağız. E, herkes elinden geleni yapmaya çalışsın. FETKALların çok önemli var. Bir pek onu bulam bulamak lazım. Genellikle çocuk koruma e, çalışmalarında, devletin yanında, e, kuruluşların yanında e, STK'ların omuz omuza gitmesi lazım. Çünkü bir e, İskoçya'dan e, bir uzmanımız var hatta Türkiye'de çalışıyordu. Şöyle bir cümlesi var, onu bitseydim isterseniz. E, Çocuk koruma alanında başarılı olabilmek için, devletin başarılı olması için her ülkede bu geçerli. Mutlaka STK'larla birlikte olması gerekir diye bir ifadesi var. Hı. Ben öyle bitireyim isterseniz. Çok çok teşekkürler. Çalışmalarınızda da e, başarılar diliyorum ve kolaylıklar diliyorum. Çünkü yani yaptığınız işin ne kadar zor olduğunu e, hepimiz biliyoruz. E, tekrar ellerinize ben, sağlık. E, sağ bir ben başka söz programında da sizi konuk etmek üzere deyip e, İrem'e dönüyoruz. E, merhaba. Hadi merhaba. acaba Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz sözküçüğe. Teş teşekkür ederim siz nasılsınız? İyiyim teşekkürler. E, az önce Tolga Hocayla e, birinci Hı -hı. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresinin aslında genel çerçevesi e, çocuk koruma dediğimizde çocuk haklarının korunması dediğimizde e, neleri kastediyoruz bunu konuştuk. Şimdi birazcık da aslında sizinle e, bu kongrenin çok önemli bir ayaklarından e, kongrenin gençlik forumu üzerine konuşmak istiyoruz. Bir yandan da ee, yine çok Medin e, koordinasyonunda yürüyen aslında Gençlerden Gençlere projesi ile ilgili de hı hı. sizden bilgi almak isteyeceğiz. Dediğim gibi keşke burada e, mikrofon başında Deniz Türkeş olsaydı keşke. ve e, kongreye katılıp hem de aynı zamanda Gençlik Forumunda Söz Küçüğün programını anlatmış olduğu için e, eminim kendisinin benden daha çok paylaşacağı şey vardı. Ama size sormam için hı hı. bazı sorular da e, hazırlayıp hı hı. iletti. E, programda vaktimiz kaldığı ölçüde onları da ileteceğim. Kalmadı. Önce gençlerden gençlere yaşam bilinci program şeyinden e, projesinden bahsedeyim. Önce Oradan isterseniz e, sizi tanıyalım. Genç çalıştayı. Efendim? Önce sizi tanıyalım isterseniz. <gülüyor> evet. İrem Aktıman, yardımcı doçentası İrem Aktıman Süleyman Şah Üniversitesi'nde Psikoloji Bölümü'nde bölüm başkanıyım. E, burada çok metle beraber e, çok güzel bir proje yürüttük. Onların e, koordinasyonunda. Ee, ve bizim öğrencilerimiz de buna dahil oldu başka birkaç üniversiteyle beraber. Ee, Gençlerden Gençlere Yaşam Becerileri projesinin temel e, hedefi öğrencilere bu konuda bilgi vermek, çocuk istismarı ve hani çocukları nasıl koruyabiliriz, neler yapabiliriz bu konuda bilgi vermek ve daha sonra öğrencilerin bu öğrendikleri bilgileri kendi akranlarına ve hani diğer insanlara yayabilmesini sağlamak. En temel e, hedefimiz buydu. Hı hı. E, bu projede öncelikle öğrenciler, e, öğrenciler dediğim e, Süleyman çocuk Üniversitesi öğrencileri vardı. E, Şehir Üniversitesi öğrencileri vardı ve gelişim üniversitesi öğrencileri vardı. Hı hı. Kalabalık bir gruptuk. E, yaklaşık 100 kişi, hatta biraz geçiyorduk 100 kişiyi. E, öğrencilerimiz 12 hafta boyunca çocuk istiyorsanız, farklı açılardan yaklaşan e, konularda seminerler aldı. Hukuk, ola, hukuk tarafından yaklaşan vardı. Çocuk, sosyal hizmetler vardı. E, daha Psikolojik boyutları vardı. Adli tıp boyutları vardı. Çok farklı e, taraflardan bakış açılarından e, çocuk istismarı dinlediler. Ve daha sonrasında da ufak ufak kendileri proje yarattılar. Gruplar halinde olabilir. Yani küçük küçük gruplar, büyük gruplar Farklı farklı projeler yarattılar ve hani e, bu projenin içinde ufak ufak projelerle e, bir şekilde öğrendikleri bilgileri yaymaya çalıştılar ve insanlarda farkındalık yaratmaya çalıştılar. Hı hı. Bu grup, e, bu projedeki e, öğrenci grubu kongrede de gençlik çalıştayını gerçekleştirdi. E, gençlik çalıştayında öğrenciler ilk gün Birbirlerine yaptıkları projeleri sundular Neler yaptılar bu projelerde Neler hedeflediler Ne şekilde ortaya koydular Bunları birazcık anlattılar Ve hani STK çalışmaları Biliyorsunuz hani siz de katıldınız Onların tanıtımlarıyla ilgili Bir iki bilgilendirici sunum vardı Öğrenciler tanısın onları diye Daha sonrasında Öğrencileri biz 5 gruba ayırdık Çocuk odaklı medya Devlet koruması altında çocuklar, suça sürüklenen çocuklar, acil durumlardaki çocuklar ve afetlerdeki çocuklar diye. Ee, aslında belki şu Öğrenciler, bilgi, ben, ver, belki bir arada küçücük şu bilgi vermekte fayda var. Gençlerin konuştuğu bu başlıklar aynı zamanda kongrenin e, evet. diğer tarafında da konuşulan ve tartışılan Aynen. başlıklardı. Gençlerin, yetişkinlerin konuştuğu da e, konulardı. Ama bu burada konuşulanlar biraz daha farklıydı onlardan. Burada... Ee, öğrencilere Onlar kişilik grupları halinde Öğrenciler dağıtıldı bu şeylere Konu başlıkları altına ee, Ve onlara bir e, soru verildi Hani Gençler Bu durumlar bu konuya ne yapabilir Bu konuda neler yapabilir Sorusu verildi Ve onlar bir gün boyunca Ellerindeki tüm olanakları kullanarak Bu konuda bir e, proje yaratmaya Ve hani kafalarını çalıştırarak Neler yapabilir Yaratıcılıklarını katarak bir şeyler e, ...ortaya koymaya çalıştılar... ...ve çok güzel projeler çıktı... ...ve ertesi gün... son günü de... ...kongremin son günü de... E, ...bu projelerini sundular... Hı hı. E, ...acaba... E, ...konuşulan başlıklardan bazılarını duymamız... ...paylaşmanız mümkün olur mu? Mesela siz bir grupta <gülüyor> yer aldıysanız... E, ...o grubun Tabii çalışmalarına için. belki odaklanabiliriz... E, ...mesela... ...ben suça sürüklenen çocuklar grubunun... ...supervizörüydüm... ...orada öğrenciler... E, Suç ve çocukların suça sürüklenmesinde rol oynayan risk faktörlerini araştırdılar, buldular. Ve o risk faktörlerine kendileri nasıl dahil olabileceklerini, onu nasıl engelleyebilecekleriyle ilgili bayağı güzel tartışmalar yaptılar. Arkasından da bununla ilgili hani neler yapılabilir? Mesela şey üzerinde çok durdular, kendilik değerinin yükseltilmesi... Özgüvenin yükseltilmesiyle ilgili destekleyebiliriz biz çocukları dediler. Ve hani risk grubundaki mahallelere gidip oradaki bir ilkokulu seçerek işte oradaki çocukların okulda kalmaları için onların motivasyonunu arttıracak aktiviteler yapmak, işte derslerinde yardımcı olmak vesaire gibi çalışmalar yapılabilir dediler. Rol model olmaktan bahsettiler. Ve hani beraber çeşitli aktiviteler yapıp öğrencilerin bir şeyleri başardığını görebilmelerini sağlayarak onların özgüvenlerini nasıl arttırabilecekleriyle ilgili çeşitli faaliyetler ortaya koydular. Böyle böyle ufak daha sonrası içinde onları destekleyecek projeler belirlediler. Mesela afetlerde çocuk hı hı. şeyinde grubunda e, afet durumlarında çocukların kendilerini nasıl daha rahat ifade edebilecekleri, onlara nasıl destek verilebileceğiyle ilgili farklı oyunlar, farklı yöntemler tartışıldı. İşte drama yöntemleri olsun, işte e, çeşitli e, biblioterapi dediğimiz yöntemler olsun. Onlarda bir tane e, karavan grubu kurmayı planladılar kendi projelerinde. O karavanla gezici olarak e, böyle mağdur çocuklara ve Risk altındaki çocuklara gidip Destek verme gibi bir proje Ortaya koydular Çocuk olarak da medyada Medyada çocuklara uygun programlar Yapılması konusunda röportajlar yaptı Onları Bir şey video halinde biz de sundular Ve bu röportajlar sonucunda hani Güncel programlar üzerinden Çocuklara uygunluğunu Tartıştılar bize Acil durumlardaki Çocuklar konusunu işleyenler daha Suriye'de çocuklara odaklanarak biraz hani onlarla ilgili neler yapılabilir, onların buradaki hayatlarını kolaylaştıracak ve hani eski rutinlerine dönmeleri olabildiğince dönmeleri için neler yapılabileceğiyle ilgili projeler ürettiler. Devlet koruması altında çocuklar da daha çok hani bu kurumlarda olan çocuklara nasıl destek verilebilir, onların... Ee, sosyal hayatlarında nasıl desteklenebilir veya işte e, bu sevgi evlerindeki çocuklara işte mesela sorumluluk duygusu vermek, sevgi ve bağlanma e, hislerini biraz daha destekleyebilmek için sevgi evleri ve kediler diye bir proje ürettiler mesela. her eve bir kedi ve bu kediden sorumlu olacak çocukların belirlenmesi üzerinden giden e, bir proje ürettiler. Bu sevgi evlerinin olduğu mahallelerde çocuklarla e, o mahallenin birbirine uyum sağlaması çünkü ön yargı olabiliyor. O uyum sağlaması için neler yapılabilir ile ilgili bayağı bir kafa yordu var. Yani çok güzel projeler çıktı sonuçta e, gerçekten. Ve e, en sonunda da e, bu şey projesinde gençlerden gençlere yaşam becerileri projesinde çocuk Istisvarden korumak için e, öğrencilerimizin yazdığı bir çocuk şarkısı vardı. O şarkıyla e, sunumlarını bitirdiler. Hatta e, daha sonrasında konferenin bitişinde de herkese söylendi sahnede o şarkı. hani çocuklar şarkıyla kendilerini korumayı nasıl öğrenebilir den yola çıkarak e, üretilen çok keyifli bir çocuk şarkısıydı. Keşke parçayı be, bizimle paylaşsaydınız, e, biz de bugün programımızı onla kapatırdık çok da keyifli olurdu. Başka bir e, programda yer verelim ama. Mutlaka, mutlaka, mutlaka çok isteriz Ya yani bugün maalesef mümkün olmadı ama inşallah e, onu da yaparız. İrem Hanım çok teşekkür ederiz bütün bilgiler Lütfen. için. Bir yandan da aslında gençlerin ortaya koyduğu projeler çok bir, bir hani hem alanda çalışan kurumlara. Çok fikir açıcı öneriler içeriyor bence çünkü hani gayet yapılısı şeyler diğer taraftan da aslında belki kendilerinin bu alanda çalışmaya devam etmesinin bir ilk adımı olabilir. Çünkü hani 50 Aynen. gencin aslında bu konuyla ilgilenmesi, bu konuya kafa yormak için 3 gününü böyle bir kongre ve o gençlik forumuna vermesi de çok kıymetli bir şey. Sizin gençlik forumuyla ilgili eklemek istediğiniz başka bir şey var mı acaba? Ee, yani öğrencilerin ne kadar motive olduğunu görmek beni de çok heyecanlandırdı ve motive etti. Ayrıca kongredeki diğer insanların öğrencilere bu kadar destek olması da çok heyecan vericiydi bence. Hani çok ilgilendiler, çok e, onlara ettiler onları, çok desteklediler. O yüzden hani bence gerçekten çok yararlı, çok motive edici ve umut verici bir kongre oldu. Çünkü aynı zamanda kongredeki, akademik programdaki konuşmacıların da gençlik forumuyla işbirliği içinde gitmeleri planlanıyordu. En azından evet. gençlerin o kişilere ulaşılıp hani bir şekilde fikir Aynen. paylaşmaları. Tam da Tolga Hoca ile demin acaba bunun için bir zemin oluşturduğumu derken aslında gençlerin alanda çalışan uzmanlarla bir araya gelmesi için herhalde bulunmaz bir fırsat olmuş. Çok, çok güzel bir fırsat oldu. Evet. Tekrar ellerinize sağlık diyeyim. Aslında bir yandan da hani işin bir şekilde çok ucundan kulbundan e, takip ettiğim için e, epeyce büyük bir ekip var. E, arkasında herkesin ellerine, emeğine sağlık e, demekte de yarar çok var teşekkürler. buradan. Teşekkürler. Çok e, teşekkürler. Gerçekten yani bu ekiple çalışmak beni de çok mutlu etti ve motive etti. E, i̇nşallah daha nice projeler yapacağız beraber. E, o zaman çocuk haklarının e, gerçek anlamda hayata geçtiği bir barış içinde yaşayabildiğimiz bir dünya dileğiyle programımızı kapatalım Aynen. çünkü gerçekten <gülüyor> bu programın sonunda artık başka bir şey herhalde söylenemez çok teşekkürler tekrar konuk olduğunuz Rica için edin. görüşmek üzere sevgili söz dinleyenleri mikrofon başında benim değil artık çocukların olduğu bir söz küçüğünü haftaya sizinle olma umuduyla bu haftaki programımızı da bitiriyoruz bu hafta 1. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi'ni e, Profesör Doktor Tolga Dağlı ve e, İrem Akduman'la konuştuk. E, i̇yi haftalar. Söz güçün.